Yok, benimkiyi rahatsız ediyoruz, çok kapattım benimki. Bir an başlıyor mu? Tabii. Bir şey diyebilir Tabii. Bu sevgiyi ay yormuştunuz. Hani fıtrattaki sevgi, imandaki sevgi, bir de tevhükteki sevgi. O tevhükteki sevgi Ne mi hocam? Ee, fıtrattaki yani sevgiyi bitirmedik ki tevhükteki sevgi. Ama sadece anlamanız için çizmiş olduğum şemadan... Ee, ayet-i Kerime وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinneri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Ee, bu ayet-i kerime duyan ve okuyan herkes tarafından e, en iyi anlaşılan yönünedir. İnsanların yaratılış sebeplerinin sadece yaratıcılarına kulluk olmak olduğu Bu Çok açık mı? Şimdi birisine doğrudan doğruya soru yönelterek sen ne için varsın? Ne için yaratıldın desen herhalde rahatlıkla cevap verebileceği şudur Allah'a kulluk için yaratıldın. Ee, bu sefer kulluğun keyfiyeti hakkında soru sormak gerekiyor. Peki kulluk nedir? dediğinde %80 80'nin üzerinde de olabilir. Bizim toplumumuzda kulluğu yani ibadeti namaz, oruç, zekat bu gibi ibadetleri olarak algılıyor. Doğru mu? Şimdi ama bu yanlış. Ne kadar yanlış? Doğru namaz, oruç, zekat kulluk eylemlerinden birer eylemdir ama kulluğun bütünü değildir eğer kulluğun anlamı şu üç dört şeyden daha fazlaysa, geniş daireliyse kulluğu sadece bu üç şeye hasretme bu sefer geri kalan kısmı, kulluk olan kısmı hepsi, bunların ihmalini gündeme getirir. Nasıl? Onların zaten kulluk olduğunu bilmiyor ki onu gündeme taşısın. Kulluğun tarifinin içinde yok zaten. O zaman namaz kılmayınca sadece kulluğu eda etmediğini zannediyor, düşünüyor. İnsan namaz kılarak kulluğun bir cüzdünü eda etmiş olsa bile bence namazın önünde, arkasında ve sahil meselelerde birçok eyleminde kulluk yapmayan birisi olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca hem de Allah'tan gayrına kulluk yapıyor olabilecektir. Çünkü delillerle şu anki yapılan derslerde de anladığımız kadarıyla Mekkeliler bile namaz kılan bir topluluk evliler bile Müslüman olmazdan 3 sene önce namaza başladığını söylüyor. Demek ki o toplumda namaz denilen bir ibadet vardı. Hatta namazdan öte birçok ibadet şekilleri vardı. O zaman bizim toplumumuzda insanoğlu ne için yaratılmış? Kulluk için. İbadet için yani. Biz Türkçe fazlaca alıştığımız için onu kullanıyoruz. İbadetin Türkçe karşılığı da kulluktur. Ee, kulluk, ubudiyet kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Ama anlamı değil. Şimdi siz anlamını, karşılığı, ne demek olduğunu ayırt edebilmeniz gerekir ki, konuşan, konuştuğu kelimeyi genişletmeden bile anlatsam bundan önceki derslerden istifadenin önüyla birçok anlamımız yemini de kendiliğinden gelmedi ama bizim toplumumuzda bu boş ee, o ana kadar kulluk hakkında zihninde neler oluşmuş ise algılama bu cetde oluyor bu cet onun için ben size bir ta e tarif yaptım bu tarif, kulluğun tarifi fıtri bazdaki kulluğun genel anlamda hepsini içine alan bir tarifti. E, çünkü e, az önceki ayeti kelimeyi ben cinleri ve insanlara bana kulluk etmek için yarattım derken e, belli bir menheç üzere, yani üslup kaydı üzere tevhid okuyan kardeşler bunu tevhidin öğrendikleri yerde anlatıp anladıkları bazdaki şeyi ele alarak. Orada nedir? Ben cinleri ve insanları sadece beni birlemeleri için yarattım deyip, bana ibadet etmelerini, beni birlemeleri için yarattım deyip bunun izahına böyle giriyor. Şimdi bu verilen anlam tevhidi bazda doğru. Ama insanlar kulluğu tevhidi bazdaki şekliyle anlamadan önce imani bazdaki, fıtri bazdaki kulluğu anlamalı. Bunu anlatabildim mi? Tevhidi bazda burada kulluk, Allah'ı birlemek neydi? Mesela sevgide bilinmek. Değil mi? Mesela, imani bazdaki kulluğu anlamalı ki, imani bazdaki kulluk ise, bilmeyle izah edilir Türkçe. Onun için biz Allah'a iman ile Allah'ı birlemeyi anlatırsa, <gülüyor> iman Allah'ı bilmek, tevhid ise Allah'ı birlemek deriz. Ama bizim insanımız bilme ile birleme ayırt etmiyor. Bilmenin yeterli olduğunu düşünüyor. Birleme gibi bir şeyi yakalayamıyor. Burada mesela başka bir sorun çıkıyor. Allah'ı bir bilmek ile birleme de farklı. Allah'ı bir bilmek onun vahdaniyetini kabul etmekle alakalı ama birlemek başka şimdi, ilgili. Ilgili. neyle hiçbir ayrım yapmadım önce ben burada şimdi Allah'ı bir bir bilme ile birlemenin arasını sen ayırt edebiliyor musun şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün dersleri hatırlayacaksın sen ayırt edebiliyorsun mu Ahmet bir, bir bilmene, birlemene. Allah birleme, bütün... E, bir, önce bir bilme. Allah birleme, tek olan ilah iman... Varlığını, varlığını, kabul, varlığını kabul etme. Birleme ise bütün fiillerinde, ibadetlerinde... Ve, bir bir, bir şeyde, Şimdi Mekkelilerde bir bilme, bilme. mevzuunda sorun var mı? Yok. Bak şimdi Nuh Aleyhisselam'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar tevhid mevzunun işlenişine bak. Hep uluhiyet tevhidi merkezlidir. Bunu anlatabildim mi? Yani tevhiddeki birleme ile alakalı. Bir ilahı kabul etme, bahtaniyetine inanma sorunuyla değil. Mekkelilere bak şimdi bir Allah'ı kabul ediyorlar. Doğru mu? Ama Mekkelilerdeki sorun birleme değil. Ondan sonra fıtri bazda ise yine bahtaniyet asıl oradan gelir. Allah'ı Rabbı bir bilmeyle başlıyor. Ha, hiçbir kimsenin o Rabbı yani iki diye kabul ettiğini göremezsiniz, bilmediğini de göremezsiniz. Mesela size Firavun'dan verdiğim örneği hatırlayın. Ee, hiçbir zaman iman estağfurullah küfür yakine mebni değildir diyoruz. Küfür yakine mebni değildir. Ona sonra açıyor. Yani küfür devamlı şüphe, tereddüt, teşviş içerir. Onun için bütün küfür sözlere bakın Kur'an'da geçen hep şüphe ve tereddütle ilka edilir insana. Yani şimdi bu kemikler toz toprak olduktan sonra mı tekrar dirilttilecekmiş. Hep böyle giriyor. Şüphe, tereddüt, teşvişle. İmana gelince iman İspat, itminen ve yakinen Şimdi bunu imanın en üstünü, en ednası veyahut küfrün, şirkin diyelim en üstün, en ednası elal. Devamlı bak şimdi küfür olmayıp doğrudan doğruya İslam'dan çıkaran bir mesele değil ama İslam'a ters düşen bir mesele boyutunda dahi insanlara meseleler o mevzunda şüphe tereddütle verilmeye çalışılıyor. Bunu anlatabildim mi? Mesela hadis inkarcılarına bak <gülüyor> sözleri devamlı şüphe teşmiş ve tereddüde midir Bunu anlatabildim mi? Hatta firavunun e, ben sizin en büyük Rabbinizim derken tek ilahınız benim derken katiyetle orada firavun Allah'ın bahtaniyetini aslen inkar eder konuda değil. Onun için Firavun'un bu küfrüne biz Cuhudi küfür, inadi küfür deriz. Ee, Taha'da da Musa, Musa Aleyhisselam'ın lisanıyla söylenildiği gibi diyor ki sen bütün bunların alemlerin rafından yani yeri, göğü, yaratan alemlerin rafından indirildiğini çok iyi biliyorsun diyor. Firavun'da şimdi kalbinde bu iman vardı. Ama diliyle bir türlü en son ana kadar ikrar etmedi bunu. Ne zamanki Kızıldeniz'in suları üstüne kapanmaya başladı. O zaman dedi ki ben Musa'nın ve Ben-İsrail'in ilahına inandım dedi. Allah da cevabı indi ki el şimdi mi? iş işten geçti şeklinde. Şimdi kalben bu vardı zaten. Musa'nın sözü de bunu gösteriyor. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَهَا اُولَا۪ي اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَةِ وَتِيُولَاۜ sen bütün bunları yeri ve göğü yaratan Rabb'ın indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Yani bunu kalbinde biliyorsun. İnkarı ise cühid inkar, sözde inkardı. Sadece Kızıldeniz'in suları onun üstüne kapanmaya başlayınca o zaman ben ben İsrail'in, Musa'nın Rabb'ına inandım dedi. Şimdi bu nasları Kur'an'da, sünnette okuduğumuzda e, biz devamlı Parçacı <gülüyor> yaklaşıyoruz. Hatta bazen, bazı tayfelerden bile gelen doğru olan sözler var. Ee, Kur'an'ı bir ayeti bütünüyle anlamaya çalışma bir arızadır. Ha, Tek bir ayetin bize verdiği, önümüze açtığı bir mesele yok mudur? Vardır. Ama hiçbir zaman bir meseleyi tek bir nasla Doğrudan doğruya yüzde yüzlük bir neticeyle anlamamız mümkündeyiz. Onun için Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde, bu bütünlüğünde nasıl temin edildiğini söylüyoruz. İyi bir Kur'an okuyucusu olacaksınız diyoruz. Başından sonuna kadar anlamadığınız, yani o elinizdeki tercümeyi tabii önce en az hatalı bir tercüme olarak seçiyorsunuz. %3 hatalı demiyorum. En az hatalı bir tercüme seçiyorsunuz. Ondan sonra metinleri okuyorsunuz. Orada anlamadık bir kelimeyi dahi geçmiyorsunuz. Yanlış doğru önemli değil o şekliyle. Bunu on kere okuduğunuzu düşün. On birinci okuduğunuzu, birinci okuyuş, okuyuşu sayın diyoruz. Kur'an'da bir bütünlük yakalıyorsunuz o zaman. Onun için bunu yapmazsanız bu gibi meseleleri şimdi bir araya getirip Musa ''Ben sizin en büyük Rabbinizim.'' diyor. Büyücüler Musa'nın mucizesinden sonra biz de Musa'nın Rabbine inandık diye secde edince benden başka benim iznim olmadan ilah mı seçtiniz? diyor. Değil mi firavun? Ondan sonra bakıyorsunuz ki Musa firavuna ''Sen bütün bunları indirenin yeri ve göyü yaratan Rabb olduğunu çok iyi biliyorsun.'' diyor. Bunu, bunu anlamak gerekiyor. En sonra da kısır denizin suları üstüne kapanırken ben, ben İsraili ve Musa'nın Rabbine inandım diyor. Şimdi bu ayeti şöyle zikrederek, üçünü dördünü bir araya aldığımızda birbirine ters düşmeden anlamamız gerektiğini yakalarsınız değil mi? Ama tek aldığınızda şaşkına dönersiniz. Musa bütün bu indirilenlerin Yeri göğü yaratan Rabb'ın indirdiğini iyi biliyormuş. Bir yere bakıyorsun ben Rabb, sizin en büyük Rabb'inizim diyor. Parça parça okusan o bir parçayı anlayamıyorsun. Yanlış yorumlama da sebep olur. İlla bir anlam vermek gerektiğini de düşünüyorsun. Ondan sonra belki yanlış yanlış anlamlara gidiyor şimdi. Bu bazen elverletilen sözlerin üzerinde olmuyor yanlış. Diyoruz ki şimdi tek sorsam la ilahe illallah ne demektir diye ne demek? Allah'tan başka ilan yoktur diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor şimdi. Bu ezberletilen hemen hemen Türkiye'nin genelinde camideki kurslara giden çocuklar bilip, bilir bunu. Ama teleffuz edildiği gibi eyleme dönüşmüyor. Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlaşılıyor bu. Peki, Allah'tan başka ilah yoktur demekle Allah'tan başka Allah yoktur demenin arasında fark var mı? Var mı? Var. Şimdi, Allah'tan başka ilah yoktur diyeceksin. Bunu uygulamada Allah'tan başka Allah yoktur. Türkiye'de şimdi genel anlamda Allah'tan başka Allah yoktur diye anlaşılıyor. Ee, bu şu anlamı veriyor bir insan demek ki Allah'tan başka bir Allah var demediği müddetçe şirk koşmaz Anlayış oturuyor anlatabildim mi halbuki Allah'a şirk koşmak için haşa Allah'tan başka bir Allah var demen gerekmiyor ee, Nuh'dan Allah Resulü Nuh Aleyhisselam'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar Tevhiddeki tenkiz edilen topluluklara bak Allah'tan başka bir Allah var dedikleri için Allah'a ortak koşmakla itham edilmiyorlar. Ee, onun için Allah'ı bilmek, birlemek dediğinde biz Allah'ı azze ve isim ve sıfatlarıyla biliyoruz. Bunu anladınız mı? Çünkü zatını tanıyamayız. Bunu anlatabildim mi? Zatını katiyetle tanıyamayız. Neden tanıyamayız? Düşünemediğimiz için. Doğru mu? Düşünemediğimiz için. Hatta hadis-i şeriflerde tefekkürde bir kulluk eylemi isimli risalemizde bunu anlattı. Ee, Allah-u Azze ve Celle'nin zatını düşünmeyin. Ama onun yarattıklarını düşünün diyor. Biz isim ve sıfatlarıyla onu tanırız. Ne kadar isim ve sıfatlarını tanıyabiliyorsak, tanımışsak onu o kadar tanıyoruz. Şimdi bu hatta tevhid ehli olduğunu söyleyen arkadaşlar bile bakıyorsun öncelikle diyelim ki doğrudan doğruya fıtratla alakalı isim ve sıfatlara gelince bunların üzerinde durup uzun uzun ders yaptığını göremezsiniz. Ama bir istiva meselesinde günlerce ders yapabiliyorlar. Şimdi bu da dinden bir meseledir. Ama bunları falan anlayabilmek için fıtri boyuttaki isim ve sıfatlar mevzuunda Bırak bir iki aylık dersi, belki bir ömür boyu ders yapsan yeri vardır. Hiç kimse de buna çok diyemeyecektir şimdi. O zaman Allah'ı bilmek, birleme konumuna geldiğinde Allah'u Hazretiyle isim ve sıfatlarıyla bilindiği gibi isim ve sıfatlarıyla da birlenir. Zatını bir bilmek başkadır, bir başkadır bunu diyor Mekkeliler. Allahuazza yücelen. Zatını bir olduğunu, zatının bir olduğunu biliyor. Sorun isim ve sıfatlarda ona ortak koşma idi. Onun için Mekkeliler Allah'ın yaratıcıları olduğuna, razıkları olduğuna, Malik'inin olduğuna, müdebbir emr olduğuna inandıkları gibi Ayrıca namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı, atça gidiyorlardı, itikafta kalıyorlardı, adaka diyorlardı, ömre yapıyorlardı. Bütün bir ibadetlerin hepsi Mekkeliler'de vardı. Ee, tevhide giriş mevzundaki dersleri dinlediyseniz <gülüyor> görürsünüz. Bu denli bir inanç ve amel üzere bulunan topluluğun, Ferdin veya topluluğun bizdeki adı ne? He? Ders Müslüman. Mü mü mü Müslüman. Ama Kur'an bu insanları şirk ile itham ediyor. Bak şimdi Mekkelilerin bu hali bile, yani şöyle diyelim mücerrek bir Kur'an okuyucusu dahi olsan, Kur'an'ı başından sonuna kadar okuduğunda Mekkelilerin bütün bu şeyleri bildiğini yaptıklarını okuyacağız. Aklınıza şöyle büyük bir soru gelmeyecek mi? Peki Mekkeliler ne yaptı ki müşrik olarak itham ediliyorlardı? Yani mücerred bir Kur'an okuyucusu dahi olsanız, bu yakalanıyor Kur'an'da. Onun için Kur'an'ı okuyun, her ne kadar bazen yanlış anlamanız mümkün de olsa, bence doğruyu anlayacak çok şey var Kur'an-ı Kerim'de. O anladığınız doğrular sizin, bazı yerleri yanlış anladığınızın da kılavuz olacak. Size bunu yanlış anladığın sinyalini verecektir. Bunu anlatabildim mi? O zaman onu daha düzgün anlama gibi bir gayrete düşeceksin. Ve o zaman e, bunu yakalayamayan Allah'ı bir bilmekle birlemek, Allah'ı bilmek ile birlemek arasındaki farkı yakalayamıyor bu insanlar. Ben diyor Allah'a inandığım halde nasıl kafir olabilirim diyor şimdi. Bazen şöyle diyor derslerden e, küfrü anlatırken farklı boyutta, şirki anlatırken farklı boyutta ama küfrün ve şirkin nihai olarak götürdüğü yer ebedi cehennemlik olmaktır. Şimdi nihai olarak götürdüğü yer ikisinin de ebedi cehennemlik olmasına rağmen öyleyse ki öyledir. Önemli mi yani şirkin ve küfrün olduğunu ayırt ederek anlamamız? Tabii önemli. İnsanların birçoğu küfrün ne olduğunu daha iyi berrak anlıyor ama şirki anlayamıyor. Kendisinde şirk olmadığı için nasıl olmadığı zannınca Allah'tan başka Allah var demiyorsan şirk koşmuyorsun. Mesela bir zaman Yaşar Nuriye soruyorlar. Kocaman prof yaptığı birisi. Şirk nedir dediğinde kitabında var Allah'a inkar etmektir diyor. Hiçbir, hiçbir zaman şirk Allah'a inkar etmek anlamında değil. Ee, bu denli topluma göre bu adam birçok meselede toplumdan daha bilgilidir Yaşar Nuriye yani bağnaz tasavvuf eline, mutasif göre bu adam bayağı bilgili. Bu bile bunu ayet edemiyorsa ki ben çok çok Kur'an okuyorum, hatta hafızıyım bile, sözlerini söylüyor bu adam. Şimdi Kur'an'ın hafız olma, o Kur'an'ı anladığını göstermez. Sağlıklı anladığını hiç göstermez. Şimdi burada biz bazı ifadelerin zaten anlayamadığımız yerlerde orada yani oluşuyor, ondan kaynaklanıyor. Hatta bazen sohbeti yakalayamadım gibi sözlerden buna dönük oluyor. Bazı kelimelerin tekrarı bizi usandırmasın. Ee, bazen örnek verirken de onlarca cüzden birisiyle örnek veriyorum değil mi? Ben tuttum mesela kulluğu, genel anlamda tarif ettim. Kulluğu insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeydir dedi. Bunun için ayrıyeten onlarca ders yapıyoruz. Oradan alıntılansın bu kalkın şema. Ondan sonra kulluğu üç'e ayırıyoruz. Fıtri boyuttaki kulluk, imani boyuttaki kulluk, tevhidi boyuttaki kulluk diyoruz. Şimdi genel tarifi ele aldıktan sonra ondan sonra kulluğun imanın cüzleri deyin şimdi. Şimdi imani boyuttaki cüzdere baktığında ki sana dar çabuk söyleyecektir bu. Yetmiş küsur şubedir diyor. Doğru mu? Ee, açın Bukhari'yi, İmam kitaplarını orada Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Müslüman kardeşini sevmek gibi birçok naslar bulursunuz. Ondan sonra bak aç Kur'an'ı falan falan falan, falan falan falan şeylerin sevgisi diyor. Annenin, babanın, karının, çocuk çocuğun, malı, mülkün, ticaretinin içinde oturmaktan hoşlandığınız eviniz. Allah ve Resulü onların yolunda gitmekten ve ticaret etmekten daha mı sevgilidir diyor şimdi. Bakıyorsun ki sevgi adına dönen, fıtri bazda, imani bazda, tevhidi bazda, muhatap olduğumuz birçok emirler var. Pisliğe bulaştığımız yerlerde var değil mi? Bakıyoruz fıtraten sevgi bizde var. Her insanda var mı? Var. Var. İstisnasız var. Zamanımızda bazı düşünce mensupları, yani felsefe mensupları sevgiyi tutuyor, de kullanıyor. Bizden de böyle sivriltenler çıkmış, Yunus gibi, Celalettin Rumi gibi. Ee, sevgi fıtratan var, bunu insan deli dolu harcamaması için, çünkü kendine bıraksa bu sevgi değerini deli dolu harcayacak. Deli dolu harcayacak derken neyi kastettim? Erol? Gereksiz görmüyor musun? Efendim? Gereksiz yani, yani, görmüyor musun? Sevinmesi gereken şey, sevecek, gereksiz sevecek. Kafasına göre harcayacak. Ha, deli dolu. Mesela ben yaratılanı severim yaratandan ötürü diyecek. Bu sefer ananın sevgisini öne getirecek. Malın, mülkün, kadın sevgisinin, elbise sevgisini bunun önüne geçirecek isterik demek Hatta İbni Teymiye bu sevgiyi anlatırken bile sevgide demiştik. Kalbin muhabbet ve sevgiyle yöneldiği her şeyi diyor. İlahı anlatırken. Bu ne yapmış? İbni Teymiye yoğunlukla e, İbni Teymiye'yi takip edenlerden yani e, ilahı sevgiyle sevginin yani kalbin, gönlünün sevgi ve muhabbetle yöneldiği şey olarak diye tarif ediyor. Bu da gösteriyor ki insanı yaratıcısı hakkında şirke götüren en büyük sebeplerin başında gelen sevgidir. Bunu anlatabildim mi? Sevgidir. O zaman biz sevgiyi iyi tanımamız gerekir. Varlığını, sonra imandaki yerini, sonra tevhiddeki yerini. E, varlığı nedir? Kökünün olduğu yeri diyor. Yani sevgi fıtraten bizde var. O zaman bu sevgiye bir sınır getiriyor. Bir çerçeve koyuyor. Herkese dönük, şimdi Allah anaya babaya saygıyı emrederken, hürmete emrederken emrettiği bütün bu ayetleri alıyorsun. Ondan sonra da Tevbe suresindeki ayeti getiriyorsun. Ananızın babanızın sevgisi, çoluk çocuğunuzun sevgisi sıralıyor. Allah ve Resulü'nden onların yolunda cihat etmekten daha mı sevgili diyor. Şimdi burada bu sevgiler birbirini nefret etmiyor. Anaya babaya gösterilmesi gereken sevgi, fıtri sevgiyi sana veren emreden Allah ama katiyetle de o sevginin kendi sevgisinin önüne geçmemesi gerektiğine dair bir sınır çiziyor. Sen şimdi ben yaratılanı yaratandan ötürü severim dersen İyi bir Kur'an okuyucusu olacaksın. Tevhidi bilen olacaksın. Bu sar, sarf edilen sözün ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu yakalayabilirsin. Değil mi? İlla birinin tekrar tekrar aynı meseleyi. Mesela bu sözü nasıl tahlil edersin Mehmet? Yaratılanı severiz. Yaratandan ötürü. Çok Ali alicenapça bir harcama. Değil mi bu? Yaratılmış olan herkes. Çünkü Allah'ın dışında haşa bir yaratıcı mı var zaten? Yaratılanı severim. Yarat yani yaratılanı severim. Yaratan da nötürü bu katiyetle olmaz. Neden olmaz? Şeytanı da seversin. Çünkü en başında yani Allah'a, Resulüne inanan birisinin <gülüyor> Allah'a ve Resulüne isyan eden birisiyle anası babası da seviştiğini göremezsin diyor. Ayrıca tövbedeki ayette bunu açıklıyor. O zaman bu sevgi hoyratça harcanan bir sermaye değil. Yerli yerince yani ananı ne kadar seveceksin, babanı ne kadar seveceksin? Öyle oluyor ki şimdi anneyi babayı biraz daha ileri gittiğinde sınırları bilmezsen bunların hepsinin birbiriyle çakıştığını göreceksin. Geliyor birisi Allah Resulü'ne diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor falan seriyeyle çıkmak için yazılmıştım ve geldim. Annemi de arkamda ağlar bıraktım. Bunu niye diyor biliyor musun? Annemin, annemi bile takmadım şeklinde sanki diyor. Hemen git. Geri dön. Sen ona hizmet et. Nasıl ağlattıysan öylece güldür diyor. Bak şimdi bu cihada anne, an, yani annenizin babanızın ise Allah ve Resul yolunda cihad etmekten daha mı sevgilidir sözüyle. Nasıl anlayacağım bunu? Eğer bu çizgi yoksa bunu yakalayamayacaksın. Birçok genç annesiyle, babasıyla kavga ederek dahi kendi havasına göre çok basit şeyleri bile yapabiliyor. Şimdi burada ne zaman annenin sevgisi öne alınır, yerli yerince ele alınır, yani konuşlandırılır, bunu bilmezsen bunu da yakalayamayacaksın tabii. Onun için ben tabandan alarak sevgiye kulluk dedim, kulluk bir bütünü, sevgi sadece okulluk eyleminden bir tek cüz. Bir indirdim. Fıtratta kulluk dedim. Sonra imanda kulluk dedim. Sonra teyütte kulluk dedim. O zaman imanda, şey, kullukta, sevgi bütün olarak aldırman önce fıtrî bazını yakalaman gerekirmiş. Sonra iman fıtri bazda herkes de var. Ama imani bazda herkeste bir şema yok. Sınırlar yok değil mi? O zaman e, imani bazdaki şema yoksa tevhidi baza senin intikalin hiç mümkün değil. Çünkü ortak ne anlama geliyor? Hayır ortak ne anlama geliyor Abdullah? Bir şeyde müşterek hak sahibi olmak doğru mu? Müşterek. Yani bir iş ortağını düşünün. Ha, şimdi orta, ortaklık ne zaman oluyor? Şimdi bunu şirk şeklinde, ortak koşma tipinde aldığımızda, bir olarak kabul ettiğin şeye ortaklar edinmeye başladığında bu ortaklığı nasıl yapıyor? Benzer, eş, denk edinme anlamında. Aynısı şeklinde değil. Yani hiçbir zaman bakın Mekkelilere yani Allah'tan başka bizi bir yaratıcı var dememişler. ona sonra bakıyorsun, Allah'tan başka bizi bir gözeten var demişler mi? Ha? Ha? Demişler. Siz yatağınızda da olsa şefsizin ne yaptığınızı görüyor. Sağ sola dönseniz de görüyor. Bak şimdi, halbuki Allah tek gözeten değil mi? Tasarrufun tek elinde oldu. Ee, insanların kalbi Allah'ın iki parmağının arasındadır. İstediği gibi eviri çevirir diyor. Doğru mu? Allah Resulü bile, bile Ya mukallibel kulub Tebbid kulubbena ala ta'atik. Ey Allah'ım Ey yani tasarruf sahibi kalbimizi <gülüyor> yeminde veya ita itaatinde yani sabit kıl diyor şimdi. Ama adam tutuyor kocaman kocaman biliyor dediği adam şeyhin gavsul, gavsul azam dediklerinin haşa dünyayı <gülüyor> idarede Allah'ın ortakları olduğunu söylüyor açıktan açığa. Onun için bir bilinmeden biri nasıl bileceğini bilmeden isim ve sıfatlarıyla biliyoruz. Onu birlemem mümkün değil. Şimdi düşünün Allah alim mi? Alim. alim. Ee, bu sıfatı ne kadar biliyorsak Okuyun şimdi. Mücerdet bir Kur'an okuyucusu. Şöyle diyelim. Hiçbir yaprak dahi Allah'ın izni olmadan bilgisi dışında dalından kopup yere düşmez. Diyor mu? Allah yerde ve gökte yerin derinliklerinde ve göğün sınırsızlığı içerisinde ne varsa her şeyi bilir. Yarattığı kadar ne yaratmışsın? milyarlarca, Hepsini gözetiyor. Hepsini biliyor. Olmuşu, olmamışı olacağı da olmayacağı da biliyor şimdi. Mücellet bir Kur'an okuyucusu olarak ele alın inanın bu ayetlerin hiçbirisinde yanlış bir tercüme fahiş bir tercüme göremeyeceksiniz şimdi. Adam şimdi burada iki noktaya ayrılıyor. Bazen biz tek noktayı görüyorduk birileri tutuyor Allah, Allah gaybı bilendir alimdir. Benim şeyhim de biliyor diyor şimdi. Şeyh'in hangi yönde ortak koşuyor? Ha, Abdülaziz bayındır gibi bir akıl ne güya. Allah diyor senin evlenmeden kiminle evleneceğini bilme bilmez diyor. Tasavvufun tam zıttına çıkıyor. Zaten tasavvufla Mutezile yani birbirinin zıttıyla ortaya çıkmış iki pisliktir. Birisi bak insanların bile bazı şeyleri bildiğini Abdülaziz Bayındır'a bak bunu inkar eder. Ama kendisi de Sokrat'a uyar. Sokrat'ın, Aristo'nun küfre düşmesi sebepleri Allah inkar etmeleri değildir bakın. Allah yağmuru yağdırır ama ne kadar kaç damla yağdırdığını bilmez diye küfre düşmüştür. Yani bunun temeli şu Allah küllü bilir cüz'ü bilmez tipinden. Yani sen evlendikten sonra Allah senin kiminle evleneceğini bilir diyor. Gördüğünüz gibi eğer bunu izah ettiğimiz şekliyle temelde bütün dersleri kafanızda tutma zorundasınız. Fakat kilit dediğimiz kelimeleri, mevzuları yakalarsanız birbiri üzerine bina etmeniz çok kolaydır. Çok kolaydır yani. Yani mücerred bir Kur'an okuyucusu bile bu farklılığı çok rahat hisseder bilir. Bunlarda fahiş tercüme yoktur bakın. Hangi meali alırsanız alın temelde bunu böyle verir. Ufak tefek farklı kelimelerle de izah etmiş olsa bunu görmeniz mümkündür. Ha örneği tutuyoruz bir sevgiden veriyoruz. Onu da ne, ona neden öncelikli veriyor örneklikte? Az önce dediğim gibi İbnü'teymiyye ve tevhid talimleri insanın en kolay şirke düştüğü sebeplerden birisi olarak sevgiyi sunuyorlar. Ve cidden de öyledir bakın. Tasavvufa bakın. Lüzumsuz aşırı sevgiyle pisliğe bulaşmışlardır. Öyle bir sevgiyi uçsuz bucaksız yani açmışlardır ki kim olursan ol gel. Bakın en masum bile ifade eden birisi yani en masum en masum birisi Celalettin Rumi'nin bu sözünü diyor herkes istediği tarafa çekebilir. Hem batıla hem de daha iyi bir yöne çekebilir diyor. Bu bile nedir biliyor musun? Yüzde 50 bunun batıllığını kabul etmiş demektir en azından. Allah'ın hiçbir sözü aksi istikamete çekilmez. Bunu teyhidi anlayan birisi Allah'ın kendisine basiret ihsan ettiği birisi bu sözü böyle demez. Şimdi Allah azze ve Celle bütün insanlık bizim te te tebliğde, davette Muhatabımız mıdır? Peki ayrıca şu sözün ne anlamı var? Ne olursan ol gel. Hristiyan da Yahudi de meclisi olursan ol. Bir kere tövbe de etmiş olsan gel Buna Buna ihtiyaç var mı? Herkese zaten İslam'ın kapısı açı. Bazen şeytan o tip insanlara öyle lafları dindirmişler ki ya bunu kötüye yorana kadar iyiye de yormak var diyorsun. Değil. Kur'an'a ters düşen hangi söz olursa olsun ve mutlak sırrı diyor. O zaman sevgiyi bir şimdi fıtri boyutta bilmemiz lazım. Şimdi bunu baplara ayırıyorsun. Bir bizde sevginin fıtri varlığını bilirsek fıtratı bozmamakla mükellefsek varlığını bilmeliyiz ki onun bozmanın ne olduğunu yakalayabilelim doğru mu? Fıtratı bozulmamış birisi olsun. İki, kendimizde bunu yakalarsak çocuğumuzda da, ki ana baba onun fıtratını bozar diyor, çocuğun fıtratını bozmamak için gayret sarf etmeliyiz. Ama çocuğun bu fıtratı nedenle oluşturulur ve bozulmasının önüne geçilir. Bazı fıtri değerler insanda bir çekirdek gibidir. Ana baba onu suluyor, bakıyor. Gelişmesini sağlıyor. Sevgi bunlardan bir tanesidir. Konuşma kabiliyeti de böyledir ki konuşma biraz daha açıktır. Sen çocuğa ana baba ne kadar güzel ana dili konuşabiliyorsa çocuğa öğretti de odur değil mi? Devamlı örnek verdiğimiz gibi Yeni Doğan çocuğu al sahraya bırak 20 sene kimseyi görmesin. Gidip o çocuğu al gel hiçbir dili konuşmayacaktır. Tabiataki duyduğu sesleri teleffozun dışında. Şimdi sevgiyi sen bilmezsen Çocukta bunun varlığını bilmezsen, kendinde bilmiyorsan onu zaten bilmezsin. korunmasını hiç bilmezsin. O zaman çocuk iman merhalesine nasıl geçecek? Kör geçecektir. Topal geçecektir. Oradaki sevgiyi anlayamayacaktır. Aynen yalan mevzuunda örnek verdiğim gibi. Fıtratta, yalana alışmış bir fertte, toplulukta, insanda, imana geçtiği zaman dürüstlük üzerine kurulmuş birçok İslam hukuku var. Orada o kör topal gelmiş buraya zaten. Tedavi de edilmiyor. Onun için fıtri arızalardaki sorunların tedavisi imkansız değil ama cidden zordur. Bu zorluğunun çok yani kötü bir noktada oluşu bazen bize şöyle dedirtmiştir. Can çıkar ama huyu çıkmaz dedirtmiştir değil mi? Ee, imkansız değil ama cidden zordur. Cidden zordur. Onun için fıtri bazda sevgiyi bilmemiz gerekir bize. Yani biz çok şey nokta üzerinde duruyor. E mesela ben sevgiyi anlatırken tebessüm eden bir surat, altı aylık bir çocuğa somurtarak bakın. Çocuk o suratı görünce dudakları bizi bağlayacak. Yeni bir yazı çıktı, belki sizden de onu gören oldu. Üç e, dört aylık çocuk, annesinin babasının yüz ve dudak mimiklerinden onu anladı ve cidden anladı. eğer Allah Resulü tebessüm eden bir çeyre gülümseyen bir çehreye ve bir çocuğa bile nasihat ederken sakın sesini yükseltme seslerin en çirkini eşek sesi diye bir nasihat baba ayırmışsa bunu herhalde anlayamayışımız bizim düşüncesizliğimiz neticesi olur her cüzü tutun aynen sevgi gibi diyelim ki sevginiz zıttı ne? nefret etme fıtri boyuttaki nefret var İmani boyuttaki nefret var. Tevhidi boyuttaki nefret var. O nefrete ne diyoruz biz sevgiyle nefrete? Vela ve dara diyoruz değil mi? o boyutta? Eğer bunu fıtri boyutta ne şimdi? Ha, lazım olan nefretin tohumu var bakın. Küfürden nefret edeceksin. Mesela, şu üç şey kimde varsa imanın tadını tatmıştır. İlk biz e, sevgiyi anlatmıştık burada. Hatırlarsanız, nefreti Nefreti de ne diyor? İman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmakmış gibi kerik görmedikçe, nefret etmedikçe diyor. Ne yapıyoruz şimdi? Nefretin sınırları imanda çiziliyor. Ve bu sefer Müslüman'a nefret edemiyorsun. Üç günden fazla dargın duramıyorsun. Kötü söz söyleyemiyorsun. Bunun sınırları çiziliyor orada. Nefreti de böyle, korkuyu da böyle yapabilirsiniz. Korkuyu da fıtri boyuttaki korku, imani boyuttaki korku ve tevhidi boyuttaki korku. Bunu taksim ederek anlama zorundasınız. Fıtraten her insanda korku var mı? Var. var. Allah ise Kur'an'da sadece benden korkun diyor mu? Diyor. Bak bizde fıtraten var olan bu değer imanda bir emrin muhatabı ya. Bir yasağın muhatabı. Onu bilme zorundasın. Şimdi korkmak kötü mü? Değil. O korku değeri olmalı ki Allah'tan korkmayı bilelim. Allah'tan gayrından değil. Musa bile adamı öldürüp, öldürdükten sonra korkarak kaçıyor mu? Musa korktu. Korktu. Ama Allah Mısır'a geri dön dediğinde ne yaptı? Döndü. Döndü. Eğer o korku Allah'a itaat etmesine mani olsaydı işte o korkunun te tehlikesi orada başlıyor. Değilse fıtri korku Allah'tan korkma, Allah'tan gayrından korkma fıtri bazdaki korkuyu bilmezsen, imani bazdaki korkuyu bilmezsen, tevhidi bazdaki korkuyu bilmezsen, fıtri bazdakini yakalayamazsan zaten imanı da yakalayan. İmanı yakalayamadın mı zaten, tevhidi bazı da yakalamam mümkün değil. Onun için yine buna genel bir isimle, e, selim bir fıtrat diyoruz ile ancak, sahih bir iman elde edilir. Sahih bir imanla da ancak halis bir tevhid gerçekleşir hiçbirisi birbirinden kopuk değildir. Onun için eğer dersleri tek o günlük e, ifade belki farklı şeylere kullanılır ama eyyamcı tipi ders dinlemeyin. Yani bizim derslerimiz bugün 45 dakika sadece burada işlenilen bir ders değil. Ta geçmişteki derslerden bir parçadır o mevzudan bir parçadır. Bazen defa tekrar edilen bir parçadır. Kur'an nasıl bu değerlerin tekrarını yani ele almış, usandıran bir şey olmadığını öne almışsa, hiç kimse biz bunların tekrarına, yani hiçbir kimse bunların tekrarına bıktırıcı tekrarlardır diyemeyiz. Birinde anlayamayanın, ikincisi de, ikincisinde anlamasını sağlamak içindir. Birinci de belli bir parçayı anlayanın, ikinci de ikinci bir parçayı anlamasını sağlayan şeylerdir. Onun için derslere, dersleri eyyamcı olarak dinlemeyin. Dinlediğinizi evde dinleyin, geçmiş dinlediklerinizi de düşünün. Hatta Kur'an okuma menücünde anlatırken bir kere on, birden ona kadar on kere okuyun. Ama her okuyuşunuzun arasında önceki okuduğunuzu unutturacak kadar vakit vermeyin diyorum. Hatırlıyor musunuz bunu? Yani ikinci okuyuşunuz, birinci okuyuşu unutturacak kadar aralı olmasın. Çünkü tekrar onu, onu sizin zihninize oturtuyor. Ondan sonra da e, bu sohbetler düşündüren sohbetlerdir. Yani düşündüren cümleler ancak sizi peşinden koşturur. Kor bir alevi üfler şekliyle menkıbeler, hikayelerin, bizim duygularımızı gıdıklar şekliyle ele alması bizi düşündüren şeyler değildir. Ondan. Avutan şeylerdir ve duygularımızı gıdıklama niteliği tanır. Burada kalbimizi gıdıklamalı, zihnimizi gıdıklamalı, düşündürmeli, muhakeme gücümüzü anlamayı artırmalıdır. Bunu yapmazsak sohbetler devamlı birbirinden kopup eyyamcı tipi yaklaşma Bunların ehemmiyetini yakalayamadığımız gibi yersiz sözler, yersiz konuşmalar anlayamadığımız sohbetler adı altında bu sefer telaffuz edilmeye başlanır ki bu istifadeyi azaltır. İstifadeyi azaltır. Ne konuşan bunların tekrarından bıkmalı? Ne de dinleyen. Evet. Onun için e, sevgiyi her şeyi böyle ayırdım. Ayır dedim. Fıtri bazdaki, imani bazdaki ve tevhidi bazdaki. O zaman o ayeti i kerimenin kulluk şeyinde ben o izahı geçtim. Ben cinleri ve insanları sadece beni bilirsinler diye değil, İbn-i Abbas'tan yine beni bilsinler diye de ifadesi vardır. Çünkü fıtri bazda bilmedir. İmani bazda bilmedir. Fıtri bazda neyi bilmedir? Bir yaratıcının varlığını. İmani bazda bilme nedir? İsim ve sıfatlarıyla bilme Bakın şimdi isim ve sıfatlarının bilinmediği ortamda şöyle sözleridir ki İbrahim diyor bunu aleyhissalatü vesselam yeri ve göğü hiç yoktan yaratana. <gülüyor> yeri ve göğü hiç yoktan yaratana. Hatta bedeli geliyor Allah Resulüne. Diyor ki Muhammed diyor bu yeri göğü hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı diyor. Evet diyor. Bak fıtraten onun delili var. Onun adına da yemin ederek bunu soruyor. Sen, o mu yolladı seni diyor. Onun için e, fıtri bazdaki bilinmesi gereken şeyler, yani aklın görevini düşünün, imani bazdaki bilinmesi gereken şeyler var. Sonra da tevhidde onu birlemeyi götüren. Bunu tek Allah'a ait kılacaksın diyor. Allah'tan başkasına katiyette nasip ayırmayacaksın diyor. Değilse ya tasavvufun Allah her şeyi benim şeyhim her şeyi bilir dediği gibi bayındır gibilerinin de Allah her şeyi bilmez. Onların şeyhi her şeyi bilir. Bunda da Allah her şeyi bilmez. İşte o zaman biz vasat orta olma Basat ben ortadayım demekle değil, Kur'an ve sünnet bu mevzuda bize ne gibi bilgi veriyorsa, biz kullar bilir diyor muyuz? Bilir. Ama her şeyi bilmez. Çünkü Allah onun Kur'u da bilim sıfatıyla vasfetmiştir. Bizim ilmimiz onun bize öğrettiği kadardır. Çünkü Allah Azze ve Celle, Adem'i yaratmak istediğinde melekler aralarındaki geçen muhabireye konuşmayı hatırlıyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra Adem'i yarattığında Adem'e bazı kelimeler öğretiyor. Melekler ne diyor? Ki, sayın bakalım şunların isimlerini diyor. Melekler ne diyor? Allah'ım seni bize öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz. Bak Adem'i öğretmiş orada. Melekler bilemedi. Adem bildi. Adem'i öğrettiği için bildi doğru. Bizde de bilgi olarak Allah'ın öğrettiğinden başkası yoktur. Ve her bilgi de herkese vermez. Doğru mu? Peygamber'e verdiğini, peygamberlere verdiğini ondan başkalarına ver. Evet. Bu da bir giriş oldu. Gidiyoruz çıkamıyoruz hocam. Efendim? Haftaya, haftanın konusu benim <gülüyor> mi oldu hocam. Efendim? İmandaki sevgi mi haftanın konusu oldu? Önümüzdeki hafta... Şimdi ben geçmiş dertleri şöyle bir. Hiç ipek böceğinin iplerini toplamasını biliyor musunuz? Nasıl olur? Sıcak bir suya atarlar. Sonra ne yaparlar? He, parmakların ucuyla şöyle dokunarak her kozanın ucunu yakalama çalışırlar. Kendiliğinden yapışır çeker Şimdi biz tuttuk böyle böyle yaptık kozaları. Bak hiçbiri birbirinden kopuk değil. Sevgiyi bilmek istiyorsan fıtri bazı bilmelisin. İmanı <gülüyor> bazı da bilmelisin. Tevhidi bazı da bilmelisin. Ya, sonra evet. Ondan sonraki dersin imane bazlığını yapacağız. Efendim? Ondan sonraki dersin imane bazlığını yapacağız. hepsini yaptık zaten aynı. Anda. Hocam, birisi e, şöyle bir özet olarak ne anlattığını sorduğunda bana, ben şöyle bir özet yapsamın bu derslerden, <gülüyor> doğru söylemiş olurum. <gülüyor> Sevi... Bu derste mi, bütün bu dersleri... derste Bu dersi yok, bu ders. Evet. Zaten bu ders, birçok dersin anlaşılmasına sevgi özellikli ders olarak nitelendirilmesi. <gülüyor> Fıtraten, hepimizde sevgi var, kafirde de var istisnasız süsmanla da var, Bu evet. sevgide müşterekiz İnsan herkes olan herkeste var, var. Evet. ama imanın boyutu yükseldiğimiz zaman mesela Resulullah herkes sevmiyor doğru mu hocam? Resulü herkes sevmiyor şöyle, e, fıtri bazda birinci misak diyoruz bu sefer birinci misaktan ikinci misaka geçerken yani bir nebi gelmiş nebinin haberi ulaşmış sana bu sevgiyi imanı boyutta değerlendirirken Resul sevgisini veya da Allah'ın sevilmesi gerektiği şeylerin sevilmesini vahide öğreniyorsun. Burada imanı boyutta öğreniyoruz. Tabi boyutta ise sevmemiz gereken bu, bu Allah'ı sevmekle mesela, en ruhundum. Sevmemiz gereken bu varlıkları da Allah'ın sevmesini istedik bu varlıkları da sadece sadece onları sevmemiz ve onlar yani bu sevgi makamına başka bir varlık oturmamamızı gerektiği anlayabiliyoruz. Allah'ı sevmek, sadece Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Bu tevhid boyut. Şimdi Allah'ı sevmek imani boyutta çünkü sana Allah'ı sevmeyi emrediyor. Ondan sonra dizem koyuyor, sevdiğini. Tek sevmen gereken Allah olduğunu biliyorsun, tamam mı? Onu biliyorsun, orta koşmaktan uzak duruyorsun. İnsanlara bak şimdi şirkten sakındırırken, ov menen nas men ittahidun min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah insanlardan bazıları diyor eş benzer denk edinerek Allah'tan gayrı kendilerine bunları edittiler bunları edittiler yani şirk koştular demiyor bak şimdi benzer eş denk edinmendi hem de sevgiden. Tasavufa e, tasavvufa bak şimdi onların şirki şeyhlerine olan sevgiyi Allah'a olan sevgiyle karıştırdıkları içindir. Anneye babaya olan sevgi, karına, çoluk çocuğuna, malına, mülküne olan sevgiye, sevginin Allah sevgisinin önüne geçmesiyle gündeme geliyor. Böyle dersen daha iyi izah etmiş olacaktın. Evet. De şimdi. Yani böyle bir özet çıkarmış olsak dersi doğru anlamış olur muydu? Evet belki ana hattını heykeli anlamış olarak. Ama şimdi sevgi Allah'ı sevmek, sadece onu sevmek ve onun için sevmek. Şimdi söylüyoruz üçü hangi dalda? Evet. Bu trafte sevginin, imanın sevginin, tehlikenin sevgileri var. Ney? Üç üç madde. Allah'ı sevmek, fıtri sevgi dağda... bunun dışında fıtri sevgi hoyratça harcanan ana ana temellerle bilinen bir sevgidir varlığı rastgele harcanır. Düzeni yoktur bunun. Diyelim ki anneni, babanı, yakın olanı, sana iyilik yapanı seversin. Ve güzel hoşuna giden bir kadını seversin. İmana geldiğin zaman bu sevginin sınırları konuyor. Bu vahiy ile konuyor. İmani boyutu da vahiy ile konuluyor. Tevhidi boyutu da vahiy ile konuluyor. Anlatabildim mi? Çünkü e, fıtri boyutta fıtri boyutta malzemelerin sağ salim oraya ulaşmasını sağlarsın. Şimdi yalan söylemeye alışmış bir mizac imanda uyum sağlayamıyor. Neden? O bazda yalan söylüyor muyuz sanırım? Ay, Fıtri bazda o bozulmuş o fıtrat. <gülüyor> Anlatamadım bunu. Ha, fıtri bazda bozulmadan geldiyse Ebu Süfyan gibi kafir de müşrik de yalan söyleyebilir. Kafirken yalan söyleyemeyenler Müslüman olduktan sonra yalan söyleyebilir mi? Altyapısı buna müsaade etmiyor zaten. Müşrikken bile buna. Ama birisi küçükken yalancılığa alıştırılmış ise imani baza bu sakat gelmişse orada imani bazdaki tasdikin neresi oturur? Dürüstlüğün üzerine kurulan birçok asıl var mı? Var var. Mesela pe, benim, benim hakkımda yalan söyleyen ateş oturacağı yere hazırlansın diyor. Sahabe mümkün değil Allah Resulü hakkında yalan söylesin. Müşrikken söylemiyordu, söylemiyordu bunlar. Ondan sonra birisi çıkıyor. Yani daha ileri boyutta yani dürüstlük hukukunun üzerine kurulan birçok İslami ahkam var. Mesela şahitlik müessesesi. Öyle dürüst bir kendi zina edişini itiraf ediyor. Dört şahide ihtiyaç duyur, duyurtmuyor. Dört şahide bir zinanın tespiti mümkün değildir. Bu alttan nasıl gittiyse öyle olur. Onun için fıtribat, anası, babası onu bozar diyor. O bunlara sınır imanda konuluyor. İman olmayınca sınır koyamıyor. Anladın mı? Cevap versene Anladın mı anlamadın mı Siz beni anladın mı sen, sen de ben, şey ben <gülüyor> anladım. Ben seni Ben sana şöyle Bunca zamandır bu dersleri Dinleyen birisi Belki bunu biraz daha biçimli anlatmalıydı. Şimdi fıtratta Vahiy yok Doğru mu Birçok şeyin idrake vahya kalmış. Şöyle bir müşahhas bir örnek verir misiniz? Yani fıtratta ibadette bir örnek verin, onu tevhidin imani bazdaki de hemen bir örnek ve bunu da tevhidin bazdaki bir örnek mi? Yani sadece anlaşılması için. Yani özüm bağında anlaşılması için değil. Şimdi ben şu kadar anlatmama rağmen ne diyeceğim bak şimdi? Hala fıtratta bir örnek istiyorsa bu demek hiçbir şey anlamamış. Ben fıtratta örneği istemiyorum hocam. Fıtratta ki bir örneği i̇şte. imali baza taşıyayım diyor. İmali ben, baza taşıyayım. Mesela doğru sözü taşıdın. Doğru sözü de tek de taşıyayım. Doğru, doğru sözü de tek onu bildirme, onu söylediklerini bildirme. O dediyse bitmiştir diye. Mesela? Teslimiyet. Bunu, bunu evvel. Ama bu Çince bir tariftir. Okuma yazma bilmeyene yapılan bir tarif. Biz öyle bir toplumuz hocam. Değil, senin, senin böyle dememenin gerekir şimdi Ha bak şimdi diyeceksiniz ya hocam ben azarlamaya başlıyorum. Kimse soru sorar değil mi şimdi? Onlar beni azarladığında yani Memn şey memnun oluyorlar. <gülüyor> şimdi bak hepsini bak ben size neyi düşünüyordum eğer bir şey bulamazsam. Kainatın yaratılış gayesi. Bak şimdi kulluğa fıtratta. Kainatta hiçbir yaratılmış yoktur ki boş ve gayesiz yaratılmış olsun. Şimdi bunun hakkında bir ayeti okumadan bile biz etrafımızdaki her şeyin mutlak bir gaye için var olduğunu anlayabiliyor muyum? Evet. Var şimdi. Ben tek kendim olarak aslında ben kainatın merkezindeyim. Hani hocaya demişler ya dünyanın ortasına rağdu, bulunduğum yer diyor. İnanmıyorsan isterten ölçülüyor. Ha Şimdi ben dünyanın merkezindeyim. Bir de benim etrafımdakiler var. Doğru mu? etrafımdakiler var ben gelişmiş toplum olarak nasıl bir toplum içerisindeysem şöyle bir bakıyorum etrafa hiç ayette müracaat etmeden bu anlaşılıyor şimdi ben bu kainatın merkezindeyim etrafımdakileri algılama şimdi bir bana kalp verilmiş bana göz verilmiş ve kulak verilmiş. Ayeti okumadan evvel bizdeki bu gözün, kalbin, kulağın bir değer olduğunu anlayabiliyor muyuz? Anlamamız gerekir. Ama herkesin anladığını zannetmiyorum bak. Çünkü diyor ki ayeti kerimede hiç yer yüzünü çıkıp dolaşmadınız mı? Eğer çıkıp dolaşsaydınız Akleden bir kalbiniz, gören bir gözünüz, işiten bir kulağınız olurdu diyor. Ayeti kerimede. Şimdi ay şu ayet bizim için büyük bir nimet değil mi? Allah bizi yaratıp bırakıp yaratığınızda kulluk edin diye edebilirdi öyle. İnsanın yapısında bu var şimdi. Onlar da sana dedeye bak diyor. Göğe bak diyor. Sağa bak sola bak diyor. Bu hep neye hitap ediyor? Görmedim. Demek ki bununla bir değerlendirme var. Sen birçoğunun anladığını ve gördüğünü, işittiğini zannedersin diyor. Ama hiç de öyle değil diyor. Bunlar kalpleri var, akletmezler, gözleri var, görmezler, kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir diyor. Arkasından da bel adal, Dal, e, dalaret kelimesi sapıklıkta öyledir. Hayvandan da hayvan demektir o hayvandan da hayvan demektir şimdi bize bazı şeyleri belli ederek yasaklamış ama hayvana sen hayvanların hangi otu yiyeceklerini hangisini zararlı olduk olduğunu seçtiklerini biliyor musun Bizde derler en hassas keçidir keçini yeme dört yakarın ıyla başarılı derler ha onların yasaklığı bize bir düzen koymuş şimdi burada bak bunu düşünmek bile bakmak kulluk biliyor musun Bakmak ve görmek bir kulluk. Bakmak, görmek ve bu, bu sefer algılama. Şimdi bakıyorsun herkes görmüyor. Görüyor %100, yani %100 santimlik bir menfezden bakıyor. Milyarlarca görünen şey varken o sadece bazılarını görüyor. Doğru mu? Gördüğü şeyi ne yapıyor? Beyne yolluyor. Akletmeye çalışıyor. Şimdi sen düşün, bazı hayvanlarda bu eğitimlen olmuyor. Yaratılışlarında bir ördek yavrusu daha yumurtanın içinden çıkmadan yüzmeyi bilir. Bir kuş da uçmayı bilir, öğrenmiştir. Bak bu kulluktur. Tefekkür onun için ayrıyeten fıtratte bak, insandan düşünce, söz, kazıt ve fiul olarak tutulur Her şey kulluktur derken, bak tefekkür Aklın buradaki görevi idraktır. Bu bir kulluk eylemi. Fıtraktaki kulluk bu. Onu bozmadan Mesela çocuğu sen dikkat et bak öcü gelir, polis gelir, şu gelir, bu gelir derken çocuğu korkutmada belli bir yere yoğunlaştırırsan bundaki saf olan korkuyu bozuyorsun. Daha çocukken Allah'tan gayrından korkutmaya başlıyorsun. Halbuki çocuğu hiçbir şeyden korkmama Allah'tan korkma ona isyan etmekten korkma o yapı ona göre alıştırmalısın yalan söylemekten korkutmalısın bir şimdi öyle bir ortama geliyor ki çocuğa bak şunu yaparsan Allah seni ateş atar diyor e, korkutmayı birileri böyle anlıyor çocuğun birisi çıkıyor ben diyor Allah Resulü diyor Peygamberidir Allah'tan daha çok seviyorum. Allah Allah. Neden diyor? Çünkü <gülüyor> şunu yapma Allah yakar diyorsunuz diyor. Bunu yapma Allah yakar ama peygamber hiç kimseyi yakmıyor diyor. Çocuğun mantığı doğru mu? Doğru. <gülüyor> Korkutmayı bu sefer becermelisin sen. Zaten korkunun nüvesi çekirdeği onda var. Bak bu kulluk eylemi. Çocuğu kulluğa hazırlıyorsun. Ona sonra Kur'anın sınırlarını çizdi sınırları boyun, anneni de babanı de eşini de Çoluk çocuğunu de ama bunların hiçbirisinin sevgisi Allah Resulü, Allah Resulünün sevgisini geçemez. Ömer'e dediği gibi anlattık ya sevgide. Nefsim seni her şeyden çok seviyorum ya Allah Resulü. Olmadı diyor. Hatta nefsinden de. Bilen şimdi nefsimden de seni daha çok seviyorum. Ve bunların hiçbirisi bu sevgilerin birisi Allah'a isyana götürmemeli. Resulün sevgisi bile haşa Allah'a ortak yapmamalıdır. Adamlar öyle kör oluyor ki ne diyor? etekemeye bürünmüş, Mahmut diye görünmüş diyor. Bunu açıkça da diyorlar. Şimdiki Allah göstermesin eskiden vahdedir vücutçular bunu açığa çıkarmaktan korkarlardı biliyor musun? etmekten? Ama şimdi bunu deşifre etmekten de hiç korkmuyorlar. Çünkü panteizm denilen düşünce bir felsefe olarak zaten yeryüzünde yayılıyor. İyi yayılıyor. Zaten Hintliler, ondan sonra Endular, Budistler buna hazır bir yapıda. Maalesef Müslümanların çoğunluğu da buna hazır bir vaziyette. Bak bu bir kuluk eder. Aslında evet, bu kadar şeyden sonra örnekli Çıkarabilmek gerekir. Buradaki sohbetlerin dışında bu sohbetleri hiç kayıtlardan dinlediğin oluyor mu? Dürüst ol. Yani neden benim üstüme yoğunlaştık ama ben sadece bir soru sordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, bir bir soru. Bak bu sorunu rahatsız <gülüyor> etmeseydi bana cevap vermeyecekti değil mi? <gülüyor> Ne demek Ben mi başlattım? İki çocuğa sen başlattın. Tamam da. Ama güzel ders oldu hocam. Yılmaz'ın iki <gülüyor> mevzuyu açtı. Benim de kapat. Seninki de kapat oldu. Şimdi ben size ne söyleyeyim. Bak bu sohbetleri bir kere dinlemekten inan anlamı anlaşılması çok zor. <gülüyor> güzel ders oldu hocam. Ya Bu zor. <gülüyor> ee, şöyle diyelim. Bir kerede de bu sohbeti anlatabilecek kabiliyetin olmadığını düşünün benden. Belki birisi. Anladım, anladım. Hı? Anladım. E, tahmin ediyorum herhalde yalnız kimsenin olmadığı bir ortamda bu mevzuları daha rahat anlatabileceğini düşünün. Ama ben bazı şeyleri arkadaşların algılamadığını görünce. Bu dersleri sadece burada dinliyorlar. Ardoluyorlar da şimdi her hoca milleti böyle yani kendi sorduğu soruyu kendisinin cevapların şekilde cevaplanması istiyor. Başlıklar buna, başlıklar bunu ister. Ondan biraz her hoca derken işi yine kıypırttın <gülüyor> <gülüyor> Bu başlıklar böyle olmuş. Ya da başka türlü anlatsa tamam. Işte. Bak. Sen de ona <gülüyor> Sen hacca gittin mi? Sen kendine hacı demen istiyor. Evet. evet. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Bir Yetmedi, soru soruyorlar soru bir var. şey var mı başka? soracağınız bir şey var mı? hop hop hop hop, hop, hop. sen çıkar bir şey var mı?